Radyoda arkeoloji. Bir arkeoloji programı. Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul şubesi. Radyo Arkeoloji programından merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Yiğit Ozar. Bugünkü programımızı Mudanya'da Mürlehe Antik Kenti kalıntıları üzerinde yükselen bir AVM'ye ayırdık. Program konuğumuz Bursa Şehir Plancılar Odası Başkanı Hakan Karademir. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, bize birazcık bu Mudanya'daki süreçten, davanızdan bahseder misin? Ee, bahsedeyim. Mudanya'daki süreç bizim açımızdan 2012 yılında başladı ama çok kısa bir geçmişe dair bilgi vereyim. Aslında o, o bölgedeki arkeolojik süreç, arkeolojik alana ilişkin süreç 92 yılında başlıyor. 92 yılında orada birinci ve Üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan ediliyor. Kipa inşaatının güneyindeki yamaçlardaki alan. Kipa'nın olduğu yol ve sahil arasında kalan alanda ise herhangi bir arkeolojik alan belirlenmiyor aslında. Yani sorunun aslında başladığı yer orası. 2012 yılında, bir, 2011 yılında onaylanan bir planda aslında herkesin o bölgede arkeolojik alan olduğunu bildiği, sahil bölümünde KİPA'nın inşaatının yapıldığı alan ticaret alanı olarak planlarda onaylanıyor. Daha sonra 2012 yılında orayı bir Kipa firması satın alıyor. Gayet yasal süreç içinde bir ruhsat başvurusu yapıyor ama buradaki kritik durum şu. 2009 yılında Uludağ Üniversitesi'nden hocamız Mustafa Şahin orada bir ...yüzey çalışması yapıyor ve bu rapor Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılıyor ve yayınlanıyor da. Hocamızın raporunda çok açık olarak KIPA'nın şu anda yapıldığı o yol ve sahil arasında kalan alanın da... E, ...arkeolojik alanının içine alınması gerektiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor hocamız. E, orada da yapılan yüzey rastımrasında ciddi kalıntıların olduğunu söylüyor... Bütün her şeyin aslında bütün sorunların başladığı yer orası. 2009'daki bu rapora rağmen 2012 yılına kadar hiçbir çalışma yapılmıyor orada, ne müze müdürlüğü tarafından ne kurul tarafından hiçbir çalışma yapılmıyor ve orası ticaret alanı olarak planlardaki yerini koruyor. Ama firma bir AVM yapmak için inşaata başladığı anda hemen yüzeyin altında bize söylenen 80 santimetre hemen yüzeyin altında ciddi kalıntılara ulaşılıyor ve kurulu inşaatı durduruyor böyle bir kalıntı çıkması karşısında İnşaat durduktan sonra bu bölgeyi gene ikinci bir hata olarak aslında ikinci büyük hata hocamızın raporu da olmasına rağmen ve kalıntılar da çıkmış olmasına rağmen üçüncü derece stalını alıyorlar bir değil de üç tabi burada artık işin içine Kipa da girmiş oluyor yani bundan sonraki sürecin bütün aşamalarında Kipa güçlü bir firma olarak ve bir büyük bir AVM projesi olarak ...sürecin etkili bir aktör haline geliyor. O zamana kadar Kipanın da aslında bir suçu yok. yani Çünkü evet. e, bizim kendi kurumlarımızın görevlerini yapmamaları sonucu orada bir e, arkeolojik sit alanı tanımlanmıyor. Kipada geliyor bir ticaret alanı var orada bir AVM yapacak ama daha sonraki süreçte tabii çok etkili. Üçüncü derece arkeolojik sit alanlarında da kısmen yapılaşma izinleri var düşük yoğunluklarla da olsa. Ve e, orasını kurul 3'e alıyor. Üçe alınca Kipa hemen bir proje tadilatı yapıyor yapıyor. eşine çok Türkiye'de az rastlanır örneklerden bir tanesi müzaveme diye bir proje <gülüyor> veriyorlar. Ve her ne hikmetse kurulda bunu onaylıyor. Burada dediğim gibi Kipa'nın bundan sonraki süreçte etkisi büyük. E, ve hemen biz bir yandan tabii orada bir platform kuruyor. Onu ayrıca konuşuruz. Tekrar dava açıyoruz bu projeye de onay verilen ruhsata kurul kararına da. En son Haziran ayında 3-4 ay önce bu davamıza ilişkin bilirkişi raporu lehimize geldi bizim. Şu anda inşaatın ruhsatının ve kurul kararının iptal edilmesini bekliyoruz. Ama şu anda tabi bu yasal süreç diğer bütün kentteki olaylarda gördüğümüz gibi uzun süren yasal süreç boyunca şu anda oradaki inşaat da tamamlanmış vaziyette. E, bilirkişi incelemesi yapılırken de tamamlanmıştı. Açılmayı bekleyen bir e, müze AVM var. Müze kısmı da şu. Ödeme kasalarının hemen önünde e, ikişer, dörder metrekarelik iki metre, iki metre, iki tane cam mekan var. E, onlardan kalın camlar tabii bunlar doğal olarak güvenlikli olması için. Böyle eğilip elinizle falan ışığı kestiğiniz durumda aşağıda e, şeyleri görebiliyorsunuz, kalıntıları. E, aşağıya girmek kesinlikle yasak. Kilitli vaziyette. Biz bilirkişi incelemesine gittiğimizde hani yetkililer kilitleri açarak girip aşağıda inceleme yaptık. Ve e, aşağıda tabii benim birebir bilim alanım değil. Hani ben şehir plancısıyım ama bizim de gördüğümüz e, o eski bir pazar alanı gibi bir yer orada dükkan kalıntıları var, Hı -hı. duvarlar ve e, betona çakılıyorlar. Çünkü hani bütün hepsini açığa çıkarmak gibi bir şey yapması mümkün değil böyle bir AVM'nin. Göstermelik olarak bir kısmını orada açığa çıkarmışlar. Bodrum katında hiç kimsenin giremeyeceği bir yerde ve sıvayla da kapatmışlar. Hani bir kısmını görmek onlar için yeterli olmuş. Şu anda da kurul kararı, mahkeme kararını bekliyoruz. Bakalım süresine ne getirecek? Hani şey olarak durum bu. Çok kısa özetlemem gerekirse. Yani bu müze, AVM, müze, müze otel çözümleri tabii kentsel arkeolojik alanlarda rantın yeni ...icatlarından aslında... Tabii mimari çözümleri senin anlattığın gibi değişiyor... Kim, ...kim zaman ayaklar üzerine binalar oturtuyorlar... ...kim zaman işte kalıntılar gidiyor... ...ve betona tosluyor... ...çarpıyor aniden... Ee, ...peki yatırımcı ile ilişki kurdunuz mu... ...bu mesele için? Yatırımcı ile şöyle bir ilişki kuruldu... Ee, ...ilk müzaveme projesi... ...onaylandıktan sonra... biz ona da dava açtıktan sonra... E, ...tabii burada platformu da... ...hani bahsetmek lazım... Çok güçlü bir platform kuruldu. En büyük özelliklerinden biri bu türlü bu tür teknik kısmı ağırlık, ağır olan konularda yerel halktan siz de biliyorsunuz İstanbul'da da çok yaşanıyor. Çok fazla destek alamıyorsunuz. Yani evet. bilimsel olarak odalar, sivil toplum kuruluşları, dernekler bunları inceliyorlar, hatalar buluyorlar ama yerel halktan destek almak bu türlü konularda çok zor. Aslında mücadelende kırılma anlarından biri oluyor çoğu zaman. Bu Gecekondu mahallelerinde de böyle, kent içindeki büyük projelerde de böyle. Mudanya'da bu açıdan çok ciddi bir şans oldu. Aslında bizleri odaları bu işin içine sokan oradaki yerel halk. Mudanya Halk Meclisi başta olmak üzere birçok konuda çalışmalar yapıyorlar ve bu antik kentin ortaya çıkarılmasıyla ilgili çok ciddi bir direnç gösterdiler. Çok sağlıklı bir platform kuruldu. Orada nöbet de tutuldu, çadırlar kuruldu. Hani bunu yaparken biz Bursa'da hani gezi de yoktu ortada. Şimdi geziden sonra çok farklılaştı kentsel mücadeleler ama e, biz bunları yaparken hiçbir şey yoktu. Orada şenlikler yapıldı, imzalar toplandı, yürüyüşler yapıldı. E, çok ciddi etkinlikler yapıldı. Bu tabii e, ulusal basına da yansıdı. E, daha sonra Kipa bizimle görüşmek istedi. Yani Kipa'nın işte tabii kocaman bir uluslararası şirket, e, Türkiye yetkilileriyle bir toplantı yapıldı. Ee, tabii çok ciddi bir para harcadıklarını, müzaveme hem proje tadilatı hem de bunun uygulanması için aslında e, çok ciddi bir para harcadıklarını söylediler. Biz de onlara şunu dedik orada, e, işte 1 milyon dolar, 1 milyon 1 milyon euro neyse böyle bir fiyattan bahsediyorlar. E, burada yapacağınız şey sonucunda biz bu kampanyanın peşini bırakmayacağız, bu alanın peşini bırakmayacağız. E, buradan isminizin göreceği zarar, hani yapılan iş ortada. Yani gerçekten e, bunun için herhangi bir bilime mensup olmaya gerek yok. Ben e, bilirkişi heyetiyle aşağı davacı taraflardan biri olduğumuz için biz de gittik keşfe. E, normal bir insan gördüğü zaman o betona saplanan duvarları, kalıntıları gördüğü zaman zaten e, her şey açık. Yani herhangi bir bilimsel e, rapora da gerek yok. E, buradan göreceğiniz zarar bu fiyatı karşılar mı dedik. Sustular ve şöyle bir şey söylediler yani. Evet, bu mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz. Sonuçta çok ciddi bir şey, bir münferit herhangi bir vatandaşın gelip ben bunu yapacağım, hani ismim zarar görse ne olur gibi bir şeyle yaklaşacağı bir durum değil. Mahkeme kararına saygılı olacaklarını söylediler. Haziran ayında dediğim gibi bilirkişi raporu geldi, lehimize geldi. Çok sert bir bilirkişi raporu geldi. Çok eşin az rastlanır. Şimdi mahkeme kararını bekliyoruz. Yani... Şu ana kadar hiçbir zaman bir kişi raporu aksine mahkeme kararı gelmedi. Bizim bir sürü dava açıyoruz. O yüzden çok rahatlıkla söyleyebilirim. Burada da lehimize sonuçlanacaktır dava ama inşaatı bitmiş bir halde bekleyen şu an rafları falan bile hazır. Yani biz içeri girdiğimizde gördük. Bir hukuki sorun olmadığı durumda hemen gelip satışa başlayabileceğiniz bir alan olarak düzenlendi orası otoparkıyla, dış şeyleriyle. Ne yapacaklar bilmiyoruz ama biz tabii bu işin peşini bırakmayacağımızı çok net bir şekilde ilettik. Bütün süreci takip ediyoruz. Sadece oranın değil kuzey kısmının da şey, güney kısmının da yamaçların da açığa çıkması için süreç devam ediyor. Peki mahkeme Haziran'dan beri bu bilirkişi raporu üzerine görüşme yapmadı mı? Yapmadı o da ilginç. Şöyle bilirkişi raporları bu imar hukuku konularında... Her zaman böyle olmuştur. Mahkeme bir bilirkişi raporu üzerinden karar verir. Çünkü çok teknik bir konudur. Bütün imar konuları, bu planlarla ilgili konular bilirkişi heyetine gider. Ve bilirkişi raporu aslında mahkemenin bizler açısından sonuçlandığı andır. Biz o yüzden Haziran'da çok ciddi bir basın toplantısı da yaptık. Bilirkişi raporu geldi lehimize. Artık gerekeni yapın. Mahkeme kararını bile beklemeyin. Yani bu planları değiştirin. Buradan bu AVM'yi kaldırın. Yani plan kararı olarak daha sonra onun uygulama olarak nasıl kalkacağını hep birlikte konuşuruz. Yani bunun bir sürü yöntemi var. Bir sürü çözüm bulunabilir buna ilişkin. Ama ne mahkeme kararı geldi ne bir adım atıldı. O çok ilginç. Ee, yani bu kadar ara genelde bilirkişi raporlarından hemen bir ay sonra mahkeme kararları ilk celsede... ...yani bilirkişi raporu doğrultusunda karar verirdi. Acaba burada ciddi bir, bir ilki mi yaşayacağız? Hani gene KIPA'nın altını çizerek söylüyorum... Ciddi bir şey mi yaşayacağız biz de endişeyle bekliyoruz ama hala Kasım ayına girdik henüz mahkeme kararı nihai karar elimize gelmiş değil. Peki yerelin deste yerel daha doğrusu bu konunun Hı -hı. örgütleyicisi evet. anladığım kadarıyla yerelin desteği demeyelim e, yatırımcıyla da ilişki kurdunuz bir de bu konunun yerel yönetim tarafı var. Evet. O bölü, o tarafla ilişkiniz nasıl? O taraf ben? şöyle tabii orada bir ciddi bir değişim oldu 30 Mart seçimlerinde. Daha önceki belediye AKP yönetimindeydi. Şu anda CHP Mudanya ilçesini kazanmış vaziyette yerel yönetimde. Ama hani şunu çok açıklıkla ifade etmek gerekiyor. Bizlerin bu kent mücadelesi yapan odaların, derneklerin, insanların ne yazık ki bununla ilgili ...çok sağlıklı deneyimleri yok... ...yani iş ranta geldiği durumda... ...çok ciddi adımlar da... ...herhangi bir partiden... ...yani isim vermeye gerek yok şu anda meclis olan herhangi bir partiden... ...çok farklı uygulamalar görmedik... ...bu açıdan orada seçimin değişmesini... ...çok böyle bütün bu alanın kurtuluşu olarak... ...ne yazık ki görmüyoruz... ...ya da şöyle diyeyim... ...bu konu bizim tartışma konumuz değil... ...biz süreci takip edip oradaki sadece antik kentin... ...korunması ve açığa çıkarılması için... ...ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz... Ama tabii şu anda belediyede açıklamalarında bu kipa'yı kesinlikle istemediklerini çok açıklıkla ifade ediyorlar. Basın toplantıları da yaptılar bununla ilgili. Biz de aynı şekilde düşünüyoruz diye ama tabii onların farklı düşündüğü bir nokta var. Mesele burada sadece kipa meselesi değil. Evet orada bir AVM yapıldığı için bir Bodrum'una hapsedilmiş bir tarih olduğu için basına da bu yönden yansıdı ama o bölgede denizden başlayıp yamaçlara dolayan bir antik kent var zaten yani bu bir, herhangi bir özel bir kalıntıdan bahsetmiyoruz. Orada bir kent kalıntısı var. Bütün bunun açığa çıkması lazım. O yamaçtaki alanın da 92 yılında tescillenen bütün o yamaçlarda şu anda bazı kısımlarında üçüncü derece arkeoloji olan yerlerinde ne yazık ki inşaatlar da var. Hani zamanında yapılmış 92'den sonra ruhsat almış. Bizim dediğimiz şu o bölgedeki o antik kent için çok ciddi bir ...çalışma yapılıp açığa çıkarılması. Bu yapılmadan herhangi bir şekilde oranın herhangi bir yerinde... ...çünkü az önce söyledik işte Kipan'ın olduğu yer 3. derecesi alanında alınıp ruhsat veriliyor. Güneydeki yamaçlarda da şu anda 3. derecesi alanında olan yerlerde de altlarında kalıntı olabilir. Çünkü hiçbir çalışma yapılmamış müze müdürlüğü tarafından... ...ya da herhangi bir işte Uludağ Üniversitesi'nin Mustafa Şahin hocamızın yaptığı bir yüzey araştırması var. O da zaten bu bölgenin önemini çok net ifade ediyor araştırılması gerektiğini, kazı çalışması yapılması gerektiğini söylüyor ama bunlara tabii kaynak ayrılmıyor. Bir şekilde orası duruyor. Şimdi orada güney bölgesindeki yamaçlarda da inşaat, üçüncü derece kısımlarda inşaat başladığı durumda altından kalıntı çıkabilir kipa olduğu gibi, Kipa'nın olduğu alanda olduğu gibi. Bu durumda da aynı benzer Kipa sürecini bu sefer konut alanları için yaşayacağız. Hani bizim dediğim gibi özel bir düşmanımız, özel bir şeyimiz yok. Tek amacımız oradaki antik kent bu kipa olur, başkası olur, konut olur. Özel yani kamu alanı bile olabilir. Yani ben orada bir hastane de yapılmasına karşı çıkarım. E, çünkü bizim derdimiz orada o tarihin açığa çıkması. Yani maalesef bizim kentsel arkeolojide en temel andık kapımız bu bu şekilde yani bir şekilde arkeolojik potansiyeli belirlenmiş alanlarda gidip kazı yapamıyor olmamız arkeologlar Hı. olarak çünkü Mülk sorunları var, yerel yönetimler devreye giriyor, kültür bakanlığı var. Kent içinde, İstanbul gibi bir kentte, yani Marmaray gibi bir proje olmadıkça, yani inşaat ruhsatı sürecinin bir parçası olmadıkça, bilimsel bir arkeolojik kazı açabilmek çok zor. Aynı şartlar, koşullar Mudanya'yı da etkiliyordur Hı -hı. Evet. Fakat Mustafa hocamız bir rapor hazırlamış ve burada kazı yapılmadan önce yüzey açması neticesinde bölgenin arkeolojik potansiyelini ne dikkat çekmiş ve Koruma Kurulu'nun bunu Kipa inşaatı söz konusu olmadan önce değerlendirmesi Hı. gerekirdi. Evet, aynen. O zaman şuraya geldik. Kurulun tavrı ne bu konuda? Evet, orada bir parantez açmak gerekiyor tabii kurul için. Üzülerek söylüyorum bunu. Ee, biz işte yıllardan beridir e, kentsel alanda bu türlü rant projelerine karşı gerek site alanlarında gerek site alanı olmasa da e, diğer alanlarda mücadele ediyoruz. hani yerel idarelerin, belediyelerin diyeyim e, ne kadar siyasi kurumlar olduğunu zaten artık herkes biliyor. E, hani Güvendiğimiz çok az e, kurumlar vardı geçmişten günümüze gelirken. Bunun da başında aslında kurullar geliyordu. Yani hani alan olduğu zaman en azından bir açı bir anlamda biraz kendimizi güvende hissediyorduk. Hani kurul burada gerekeni yapacaktır. Kurul en azından bu kurula gidecek. Bir salt bir siyasi belediyedeki o siyasilerin parti üzerinden aldıkları kararlarla bir şeyler olmayacaktır diye. Ama tabii İstanbul'da da çok farklı süreçler yaşandı. Takip ediyoruz burada da kurul kararlarında. İşte herhalde Haliç Köprüsü, Haliç metro geçişi bunların en çarpıcı örneklerinden bir tanesidir. Burada da yaşandı ama bizim Bursa için söyleyeyim herhalde kırılma anlarından bir tanesidir. Yani kurulun artık ne yazık ki güvenemeyeceğimiz bir kurul olduğunu. Çünkü burada bu kadar açıkken durum, bir oranın orada bir AVM'nin altına hapsedilmiş bir kalıntılara hani hangisinin, vicdanı sızlamıyor, merak ediyorum gerçekten. Çok şaşırtıcı kararlar aldılar. Yani inşaatı önce ilk anda durdurmaları gene işte evet kurul gerekeni yaptı yasal açıdan da yaptı derken bir anda çok kısa bir süre içinde bir müze AVM projesine onay verdiler ve inşaatın devamına karar aldılar. Bizim açımızdan da artık Bursa'da işler eskisi gibi yürümeyecek. Yani bütün kurul kararlarını da artık çok sert bir şekilde ne yazık ki incelemeye başlayacağız. ...oradan da böyle kararlar çıkabiliyormuş. Yani bunu herkes gördü. Artık bunun dışında... ...elimizde hangi kurumlar kaldı onu da bilmiyorum. Elimizde derken güvenebileceğimiz diyeyim. Bir bir kaybediyoruz. Çünkü bu rantın önünde aslında kimse duramıyor. Yani öyle bir kent rantı var. Öyle bir şey açığa çıkıyor oradan. Biz de artık... ...böyle bütün... ...yani üniversiteler belki... Yani ...kısmen onlar akademide çok tartışmalı... ...bu konularda... ...ama Bursa için evet kurul artık başka bir yerde duruyor hepimiz açısından. Peki biraz önce şundan bahsettik... ...bu mesele sadece KIPA'nın bulunduğu parseli ilgilendirmiyor aslında. Mudanya'nın Çağdaş kent dokusunun altında bir antik kent var. Dolayısıyla evet. önümüzdeki günlerde yapılabilecek her türlü inşaat projesinde... ...bu sorunla yüzleşeceğiz gibi Hı -hı. Dur duruyor buna ilişkin olarak neler yapılıyor? Şimdi o 2011-2012'de o inşaat alanından kanıtı çıkmasından sonra o bölgede işte sit alanları da tekrar değişti. Yani kipanın olduğu alan 3'e alındı. O yapılırken yamaçlardaki alanlarda da bir küçük tadilatlar oldu. Daha sonra hani koruma master planı çalışması yapıldı. Aslında bu da çok kritik bir konu Bursa için. Bursa'da çok fazla koruma amaçlı imar planı yok. Bu sit alanları, arkeolojik olsun, kentsel sit alanları olsun, doğa sit alanları, normal mevzuat içinde nazim imar planları içinde sadece bir sit sınırıyla duruyordu. Aslında bütün bu alanların bu planlardan koparılık ayrı, ayrı bir koruma amaçlı imar planı olarak süreçlerinin gelişmesi gerekiyor. Burası için o çalışma başlamıştı şu an. Buranın 5000'liği onaylandı hatta. Biz ona da ne yazık ki itiraz ettik. Çünkü kuzeydeki o arkeolojik alanları da işte bu dedim ya hep Kipa'nın üzerinde ilerledi bu süreç ama değil. Yani kimsenin orada ne Kipa'ya karşı bir özel bir kini var ne de o parsele özel bir ilgisi var. Orada bir antik kent var yamaçlara doğru devam eden. E, ta 92 yılında yani 20 yıl öncesinden burada evet bu kent var diye tescillenen, sınırları tescillenen bir alanda... Hiçbir şey yapılmadı bugüne kadar. Biz ne Kipa için ne sahil bandı için ne de güneydeki yamaçlar için bu antik kent ortaya çıkarılmadan yani orada çünkü şöyle bir şey oldu plan sürecinde güneydeki yamaçlardaki 3. derece artı yoksit alan içinde kalan alanlarda 5 katlı konut alanları yapılabileceği yönünde şey plan kararı geldi. Daha sonra bir iyi niyet göstergesi olarak bunu 3'e düşürdüler. Hani 5 kat evet o yamaçlarda çok fazla bir kat zaten eğimden de kat kazanılıyor yani ciddi eğimli bir alan. 3 olsun diye. E, sanki hani evet bakın düşürdük artık biz burada hani böyle çok vahşi bir yapılaşma olmasını istemiyoruz ama biz orada özellikle şunun altını çizdik. Yani 3 kat, 1 kat, 2 kat hiç önemli değil. O antik kent ortaya çıkarılmadan orada herhangi bir yerde herhangi bir inşaat atağına karşı biz her zaman... E, Kipada mücadelesinin olduğu gibi karşılarında duracağız. Yani gene çadır kuracağız, gene etkinlikler yapacağız. E, artık o bölgenin bu kadar da e, göz önüne gelmişken, yani Kipa inşaatında açığa çıkmış çok ciddi kalıntılar herkesin göz önünde dururken, e, hala daha o bölgede az önce senin söylediğin gibi yani bir inşaat ruhsatı üzerinden açığa çıkma süreci yaşanıyor. Yani iş bu kadar açıkken bu bölgenin e, sağlayacağı katkıların da eminim bunlardan çok çok fazla olduğunu uzun vadede düşünüyoruz ama... Sistem öyle işlemiyor. Sistem inşaat ruhsatı üzerinden işliyor. Hani onu baz alıyor, ona hedefliyor. Bakalım süresine gösterecek. Biz yakından takip etmeye devam edeceğiz. Anlaşılıyor ki Kipa'nın bulunduğu parseli arkeolojik kalıntılardan kurtarsak dahi Mudanya'da daha büyük bir sorunumuz var ve evet. bu bu mücadelede Kipa sadece bir başlangıç evet. gibi duruyor. Kentin tümünün arkeolojik potansiyelinin değerlendirilmesi ve bunun imar planında bir karşılığın olmasını hı hı. sağlamak için mücadele edeceğiz herhalde. Bundan evet sonra. evet aynen öyle. Biz de bu süreci e, takip edeceğiz. destek olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Artık bundan sonra programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri program konuğumuz... Bursa Şehir Plancılar Odası Başkanı Hakan Karademir'di. Kendisinden Mudanya'da Mürley Antik Kenti'nin kalıntılar üzerindeki yapılaşma ve bu konudaki davaları hakkında bilgi aldık. Önümüzdeki program görüşmek üzere, hoşçakalın. Radyoda Arkeoloji Bir Arkeoloji Programı Hazırlayan Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.